Boş, yaşam için teknoloji. Merhaba, Birleşmiş Milletler Uzay Ofisi, Uluslararası Kızıl Haç ve Kızılay Hareketi, Birleşmiş Milletler Viyana Ofisi'nde düzenlenen basın toplantısıyla 2016 Dünya Felaket raporunu kamuoyuna açıkladı. Felaketlerin doğal ve teknolojik olarak ikiye ayrıldığı rapora göre... 2015 yılında dünya genelinde 371 doğal ve 203 teknolojik felaket yaşandı. Raporda doğal felaketlerin ilk sırasını 154 felaketle sel, ikinci sırayı 114 felaketle fırtına, üçüncü sırayı ise %38 artışla son 10 yılın en yüksek seviyesine ulaşan kuraklık aldı. Doğal felaketlerin iklim değişikliğinden kaynaklandığı vurgulanan raporda bundan yaklaşık 108 milyon insanın olumsuz etkilendiği kaydedildi. Rapora göre 2015'te dünya genelinde 22.724 kişi doğal felaket nedeniyle 9.826 kişi ise teknolojik felaket sonucu hayatını kaybetti. Söz konusu rakamların son 10 yılın ölüm ortalamasından %67 daha az olduğu ifade edildi. Raporda Nepal'de yaşanan depreme yer verilirken yaklaşık 8.831 kişinin bu olayda hayatını kaydedildi. Kaybettiğine işaret edildi. Teknolojik felaket kapsamında en yüksek sayının geçen hac sezonunda 2.236 kişinin yaşamını yitirmesi olduğu belirtilen raporda ayrıca 882 kişinin hayatına mal olan sığınmacıları taşıyan botun Akdeniz'de batması da bu kapsamda gösterildi. Raporda felaketten en fazla ölümlerin %67 ile Asya kıtasında en az ölümlerin ise %5.2 ile Amerika kıtasında olduğu belirtildi. Raporda kuraklığın geçen Temmuz ve Ağustos ayları arasında Kuzey Kore'de 18 milyon, Hindistan'da 14 milyon, Etiyopya'da ise 10 milyon insanı olumsuz etkilediğine dikkat çekildi. teknolojik ve doğal felaketlerin ekonomik maliyetinin 70.3 milyar dolar olduğu kaydedilen raporda söz konusu rakamın son 10 yılın ortalaması olan 147 milyar dolardan daha az olduğu vurgulandı. Rapora göre Türkiye'de 2015 yılında felaket sonucu 410 kişi öldü, 6768 kişi ise yaralandı. Manisa'da Yunus Emre ilçesi Osmancalı mahallesinde bulunan 20 ile 23 milyon yıl öncesinde oluştuğu düşünülen fosil ağaç ormanının turizme kazandırılması amaçlanıyor. Doğan Haber Ajansı'nın aktardığına göre Yunus Emre'nin Yundağı mevkinde Osmancalı mahallesi yakınında bulunan fosil ağaç ormanı paleontologları heyecanlandırıyor. 20 ile 23 milyon yıl öncesi oluştuğu düşünülen alanın benzerlerinin Midilli Adası ve Batı Karadeniz'de Bolu'da olduğu öğrenildi. Orman için Celal Bayar Üniversitesi ile belediyenin ortak çalışma yapacağı bildirildi. Türkiye'de ender bulunan alanın çok fazla bilinmediğine dikkat çeken belediye başkanı Çerçi, alanı bilim adamları ve meraklıları için ziyarete açacaklarını belirterek Osmancalı mahallesinin yanında bulunan fosil ağaç alanı Türkiye'de ender yerlerden biri. Bu bölgede hali hazırda basit bir gözle ya da herhangi birisinin dikkatiyle görülecek ciddi büyüklükte bir fosil ormanı mevcut. Yunus Emre Belediyesi alanının ziyaretçiler tarafından görülebilmesi ve hali hazırda toprak altında olan fosillerin de dışarıya çıkarılması için harekete geçtik. Fosil orman ve fosil ağaçlar ilçemizin turizmine kazandırılacak Ziyaretçilerimiz görmek isterlerse devralarımız ile alanı hazır hale getireceğiz. Ziyaretçilerimizden alanda bulunan fosil taşlara zarar vermemesini talep ediyoruz diye konuştu belediye başkanı. Bozcaada'nın en büyük koylarından biri olan Sulu Bahçe koyu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından ihaleye çıkarıldı. 22 Kasım Salı günü Ankara'da yapılacak ihalenin şartlarında ihaleye konu olan 7.545 metrekarelik alanda bir adet büfe, bir adet kadın erkek duşu, tuvaleti, soyunma kabini ve şezlong şemsiye hizmetlerine yer verilmesi planlanıyor. Bozcaada kıyılarının ranta ve özel şahıslara açılmasına karşı çıkan ada halkıysa, yerel yönetim ve sivil toplum kuruluşları koyların bakir kalmasını ve halkın kullanımında olmasını savunuyor. Açık teklif usulüyle yapılacak ihalenin muhammen bedeli 227.200 lira olarak belirlendi. Bozcaada haberde yer alan Habere göre Bozcaada Kaymakamlığına ve Bozcaada Belediyesi'ne ihale hakkında bir bilgi verilmedi. Sulu Bahçe koyunun ihaleye çıkarıldığının öğrenilmesi adayı hareketlendirdi. Ada halkı ve sivil toplum kuruluşları Bozcaada Belediye Başkanı Doktor Hakan Can Yılmaz'ın çağrısıyla bir araya geldi. Koyların özel şahısların eline verilmesini kabul etmediklerini belirten ve buna karşı hep birlikte mücadele edeceklerine dair söz veren Başkan Yılmaz, Bozcaada halkı, Bozcaadaki bütün sivil toplum kuruluşları ben ve adaya gelen misafirler bu koyların bakir kalması yönünde görüş bildiriyoruz. Yapılacak ihalenin bu haliyle sonuçlanmasının Bozcaada için ileride telafisi ve ikamesi mümkün olmayan birçok tehlikeyi içereceği kanaatindeyiz. Bütün hukuki ve kanuni haklarımızla savunarak bu ihalenin mutlaka durdurulması gerektiğini düşünüyoruz dedi. Haberin duyulmasının ardından acil toplantı yapan Bozcaada Kent Konseyi de ihalenin iptal edilmesi için neler yapılabileceğini konuşurken gerekirse ihaleye toplu olarak katılacaklarını açıkladı. Daha önce Çanakkale-Balıkesir 1 bölü 100 ölçekli çevre düzeni planıyla adanın bakir koylarının yapılaşmaya açılmasına karşı mücadele eden Bozcaada forumundan Fırat Tuna Tunabay'da Bozcaada'nın bakir koylarının ihaleye çıkarılması ada halkına, ada yaşamına, doğal yapısına ve sosyoekonomisine hiçbir katkı sağlamayacağı gibi adadanın sıradanlaşmasına ve kendine has kimliğinin zarar görmesine neden olacak, ada halkının yok sayılarak tepeden inme bir şekilde yapılmaya çalışılan rant amacı güttüğü belli olan bakir koyların ihaleye çıkarılmasına karşı mücadelemizi sürdüreceğiz, dedi. Yeşil ve barış dolu bir gezegen dilekleriyle esen kalın. Gezegenin Geleceği Günlük Çevre ve Ekoloji Haberleri